Elhamdülillahi lezî hedâna lehâdâ ve mâkûnûnâ an-nehtâriyel-eulâne hedâna allâh e mâ tevfîkî ve a'tisâmi illâh ve lillâh le-gâd jâet Rasûl-ü Rabbinâ bilhak sallu alâ Resûl-ü Lâhûmâd Sallu alâ Muhammed Sallu alâ Muhammed Sallu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عم الداس الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالتن كحثالة الشعيري evet temri. Sana göre Resulullah'ın maqalekı, maqal-i aleyhi ve sellem. Kıyametin gitgide yaklaştığı bu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadis-i şerifleri bizlere yol göstermekte, bizleri hidayete eriştirmekte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 Tabii amellerimizde taksirat var, noksanlıklar var. Fakat imanımız inşallah onları telafi eder, tedarik eder. Allah Teala günahlarımız yüzünden imanımızı noksan etmez, İnşallah imanımızın nurunu azaltmaz. Rabbim şu inancımıza bizi bağışlar, fazluk emile, ahir zaman fitnelerinden bizi koru muhafaza buyurur.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 Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem يذهب الصالحون الأولو فالأول Salihler yani iyi kimseler Allah bizi onlara ilhak etsin. Allah. Ee, peygamberler tabi biliyorsunuz dört sınıf beş vakit namazda duamızda اهدنا صراط المستقيم صراط اللذين انعمت عليهم انعم ettiğin, ikram ettiğin dostlarının yoluna bizi eriştir diye yalvardığımız yalvarmakla emrolunduğumuz mün ammun aleyh olan kullar efendim başka ayet kelime kerimede esta'idu billah ve men yutu illahe ve resul fe ulâhike muallezîne en amellâhu aleyh minen nebiyyine us-sıddîkîne ve salihin. ve haçmün evlâki rafika bunlar dört sınıfta efendim Allah'ımızın en büyük lütfuna mazhar olanlar dört sınıfta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 Şu birkaç sene içerisinde nice alimler gittiler, nice veliler gittiler işte bizim müşahede ettiğimiz dönemlerdeki de yaşımız çok değil. Böylece efendim birbiri ardınca hepsi gidecekler. Allah şefaatlerine nail eylesin, Allah azlerimizi başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin tabii ama tabii dostlar böylece gidiyorlar.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 onu sevdiklerine kavuşturur. E onunca İmam Şafii radıyallahu anh ne buyurdu. Uhibbu salihine velestu minhum. L'ali en ene alafihim şefaa'e. Bekrehu men ticaretuhu'l maasi ve in kunna savan fi'l bidaa'. Salihleri seviyorum ama onlardan değilim. İmam Şafii diyor. Nasıl onlardan değil? Halbuki onların başında gelenlerden. Hem mezhebi imamıdır, hem dört kutuptan biridir, hem velayeti var, kemalatı var. Büyük insan imam Şafi'in radıyallahu anh. Efendim, her gece Kur'an'ı hatmeden, her gün Kur'an'ı hatmeden değil mi? Anlatıyoruz ki Ramazan olunca günde iki hatim yapıyormuş. Günde. Böyle bir insan ne diyor? Ben salihleri seviyorum ama onlardan değilim diyor. Tabi tevazı olsun için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 Sevmiyorum. Tabii burada şahısları sevmek, şahıslara etmek manasından ziyade vasıfları sevmek yani. Salah vasfını seviyorum. Efendim, e, masiyet vasfını efendim sevmiyorum. Ahmed İbn Hanbel radıyallahu Allah'ın o da Hanbeli mezebinin sahibi, müstehid O İmam Şafii'nin talebesiydi. Ahmed'in Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesiydi. İmam Şafii kimin talebesi? İmam Muhammed'in talebesi. İmam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı kim İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu Bunlar Efendim o şimdi bu bu mezhepler birbiriyle çatışır mı? Bu mezhepler çatışır mı? Birbirlerinin talebeleri. Efendim, o da ona cevap veriyor. Diyor ki Tuhibbus salihin ve enteminum İmam Şafii'ye diyor. Mübarek diyor. İyileri seviyorsun sen de onlardansın. Demin dedi ya ben onlardan değilim ama seviyorum. O da diyor ki cevapta, Tuhb bu salihi ve en teminu? Muhibbül kovmiül hak bil jama'a ve tekrar ve antijaratul maasi hamak Allahu min hadal Sen diyor efendim e, iyileri seviyorsun sen de onlardansın. Neden? Çünkü bir kavmi seven sevdiği cemaata mülhaktır, katılmıştır.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 bize karşı olan sevgin zerre kadar azalıp da ibadetlerinde de dünya kadar arttıysa Boşuna diyor Ama diyor ibadetlerinde hafif gevşeklik olsa da Bize karşı sevgin artıyorsa O sevgiye onu inşallah telafi eder diyor Demek ki sevginin azalması Büyük tehlike telafisi yok Tedavisi yok Ama sevgide ilerleme kaydedildikçe Diğer kusurat küsurat inşallah telafi olur biiznillah. Evet. Çünkü e, sevgi acayip bir şey. Sevgi. E, tabii ki seven seven sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Seven sevdiğini ne yapar? Çok yad eder. Hatırlar unutmaz. E bu sevginin kuralları var. Sevgi de kuru laf lan. Olmaz. Ben salihleri seviyorum. Salihleri seviyoruz Ama hiç onların nişanından üzerinde bir eser yok. Kuru kurye sevmek olmaz. İlla ki o sevgi ne yapar? Neticede sevdiğinin efendim nişanlarından bazı eserleri sana çeker, getirir inşallah. Onun bereketlerinden bazıları sana sirahet ettirir inşallah. Evet. Kimde kim aşktan bir eser var durur, aşık akibet maşuka anı erdirir.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 Sevgi varsa bunlar peşine gelmelidir. Gelir zaten. Gelmiyorsa e, o sevgi sahtekarın iddiasından ileri geçmez. Dava delisiz batıl olur. Efendim la te'tahidu bi ey inananlar hem kendi düşmanlarınızı hem de benim düşmanlarımı dost etmeyin. Tulku neleyen bilme Onlara efendim mevaddet, muhabbet ilka etmeyin.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 Efendim geriye kalacak kötü döller fakat efemin baadim peygamberlerin ardından sıddıkların şehitlerin salihlerin ardından kötü döller türedi Allah buyuruyor. Allahu sallah başta namazı zayi ettiler. Namaz mefhumunu kaybettiler. Namaza devam etmediler. Kimisi iman etmediler. Kimisi vartına kılmadılar ve tebeu'u şehavat şehvetle uydular. Nefislerinin isteklerine tabi oldular.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 Evet. Bir hadis-i şerif böylece bitti. Bu hadis-i şerifi Bukhari rivat ediyor. İmam Ahmed İbni Hanbel rivat ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Nuaym Hilyetül da rivat ediyor. An Ebi Hureyre Ebu Hureyre meşhur sahabi hadislerin ekserisinin ravisidir. Ondan Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tegumus saatu Hatta zühd rivayeten ve Bu da başlı başına bir cilt kitap yazılacak kadar yarım satırlık bir hadis ama manasını açmak kalksan şerhi uzun gider. Ne buyuruyor? Kıyamet kopmadan zühd mefhumu rivayette kalacak. Vera' mefhumu tasnuddan ibaret olacak.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 en güzel elbiseleri de giydim. E, onun zamanında en büyük fetihler oldu. En büyük ganimetler Beytül Mal'a efendim nakli oldu. Onun zamanında Kayser'in Kisra'nın saltanatları da evendim elden çıktı. Müslümanların eline geçti elhamdülillah. Onun zamanında Resul-ü Efendimiz'in haberleri evvelce konuştuk bunları. E, dolayısıyla o kadar hazine, o kadar ganimet içerisinde Emirül Müminin olan Ozat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 Dolayısıyla efendim lezzet şuradan geçene kadar şu kadar bir şey lezzet. E şimdi bu devamlı mıdır? E ondan sonra efendim elbise e giyiyorsun kumaş zaman sonra yıpran öreşiyor. Devamlı mıdır? Değildir. On sonra ölüyorsun öldüğün zaman da elbiselerin en iyi elbiselerin ne oluyor? Kalıyor en arabaların kalıyor en iyi eşyan kalıyor. Hem de arkadakilere kalıyor arkadakilerde senin sevdiklerinse hadi bir derece bir de sevmediklerine kalıyor değil mi? ki kime kalıyor? Sevmediklerine kalıyor. Evet efendim. Onun ölümünü bekleyenlere kalıyor. O bu yandan yığıyor. O kendisi için yığıyorum zannediyor. Halbuki ben valun ali devlmiradın ecmuha vereseye topluyor. Topladığı malları kim için topluyor?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 Züht bu. Şimdi züht nedir? Dünyaya karşı soğukluk, meyilsizlik, isteksizlik. Efendim dünya malına, zinetine, süsüne ama tabii zühdün elinde ashabu'ş-şeva'at minan bil mukantara min wal wa'l-fidda wal Kur'an-ı Kerim bunları bahsederken efendim e, insanlara e, efendim e, çocuk sevgisi, kadın sevgisi, altın gümüş sevgisi Efendim, at, at sevgisi şimdiki atın yerini ne aldı? Kimi ne? Yine at devam ediyor. Şimdi arabalar. Arabalar aldı tabii attan beter. Efendim, araba sevgisi diyelim, e, mal sevgisi yani hayvancılıkla uğraşanlara, da var sevgisi efendim, ekincilikle uğraşanlara ve harz, ekin, toprak mahsul sevgisi. Yani ticaretle uğraşana, dükkanı neyse işi gücü, bunların nesi var? Efendim, eee İnsanda bunlara karşı bir meyil var. bunlara Bunlarda bir zinet var. Bunlarda bir albeni var, süs var, çekicilik var. İnsanı çekiyor. allah Teala da bunlardan helal ve mubah şekilde müsaade, efendim, istifadeye müsaade ediyor. Ancak gayri meşru olmasın buyuruyor. Ve lakin Allah'ın dostları meşruda da ne yapıyorlar? Meşru dairesinde de efendim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 Yeter. Efendim yok illa da ben öyle birkaç lokmayla idare edemem derse ve inkâne e, e, velâ de mutlaka yemem lazım diyorsa o zaman fesülüsün yıttahan fesülüsün şarap fesülüsün nefes. Üçte birini mideyi üçe bölsün. Üçte biri yeme ayırsın üçte biri suya ayırsın üçte biri nefese ayırsın. Midede yine boşluk lazım. Ne için? Üçte birinin nefesi için. Hadeşerif buyuruyor.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 Niye onlar efendim devamlı oruca niyet ettiler? Akşamları birkaç efendim e, hurmayla bir, bir iki zeytinle e, blok iki lokma ekmeği zeytin yana basarak öyle Allah'ın dostları ki o da diyorum mecbur olmasa iftar etmek onu da yemeyeceğim ama bidat olmasın diye sünnete ihtimam mecburen iftar ediyor mesela adam onunla yeter diyor birkaç lokma ki belini ayakta tutabilsin, işlerini aksatmasın. Vazifelerini ihmal etmemesi için e, efendim o kuvveti temin edecek birkaç lokma yeter. İşte bu zühd. Ama diyor illa da yiyecekse üçte birini yeme ayırsın. Üçte birini suya, üçte birini nefese. Şimdi durum ne bizim? Ben diyorum devamlı üçte üçü yemek, suyu da dışarı dökmek, nefeste tıkanmak, basmak bas bağırmak. Damallar tıkanaraktan hastaneye zor kavuşmak. Mesele bu. E bunun zühtünü bırak da Mubahını da gel. Mubahı nerede bunun? Mubah üçte bir yemek. Mubahı. E ondan sonra e, tümünü tık attığın zaman, işte, israf. Ondan sonra vücuda israf malay, israf her şey israf. E, hastalık, bütün hastalıklar neden çıkıyor? Tokluktan, fazla yemekten. Bütün hastalıklar. Şimdi gidersen ne diyorsan efendim? Şunu peris, şunu peris, şunu peris. Efendim neyse, kolesterolun çıkmış, şunun çıkmış, bunun çıkmış. Bütün yükseklikler efendim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 O bazı saatlerinde kalk Rabb'in için secde et, uzun uzun tesbih et. Değil mi? Kainat'ın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar even uyuyordu. Çoğu zamanını ibadetle geçiriyordu. Kum <gülüyor> illa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 Sabah kılardı. Bunlar ne oluyor şimdi bunlar? Rivayet. Yani ne demek? Bunlarla amel eden adam kalmayacak deme. Sadece ne var? Anlatmak. Nakletmek. Zühd nerede? İşte sahabe arasında bile, Şanslı Ömer Efendimiz, on sonra Ebu Zer radıyallahu anh, değil mi? Meşhur Ebu Zer, duydunuz onu. Radıyallahu anh, Zahid, dünyaya meyilsiz, Efendim, hiç dünyanın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 müştehitlerden dolayısıyla ben Kur'an'da bulduğum hükmü veririm. Tamam. Peki Beynü'l-Metecid kitabilla dedi ki Kur'an'da o meseleye dair bir beyan bulamazsan ne yapacaksın? Hazırlah soruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Bir sünneti Resulullah dedi Allah'ın peygamberinin sünneti ben sizden çok hadis-i şerif biliyorum. Bu bildiğim hadis-i şerifler sizin tatbikatınız, sizden gördüklerim yalnızda yetiştiğim kadarıyla bu bilgiyle çözüme kavuştururum. Dedi ki peki فَاِنْ لَمْتَجِدْ ف۪ي سُنْنَةَ <gülüyor> Rasulullah diyor ki Benim hadislerimde de benim sünnetimde, icraatımda, tatbikatımda veya görüp de sessiz kaldığım olaylar, hadiseler, zınnında O karşılaştığın olayla ilgili bir bilgiye rastlayamazsan ne yapacaksın? He? Ne dedi Hz. Muaz? اَجْتَهِ <gülüyor> iyi O zaman görüşümü kullanırım dedi. Ne demek o?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 Yani o rei neye dayanıyor tabii? Kur'an ve sünnete dayalı bir rei. Alim olduğu için. E tasavvuf, tasavvuf var mıydı? Efendim tasavvuf, tasavvuf nedir? Tarikat, tarikat var. Mı? Tarikat nedir? Tarikat nedir? Tarikat yoludur. Ne e tarikat adı olmayabilir. Mezhebin adı olmayabilir. Ona sonra ne isim verilir o önemli değildir. Mesele nedir? O müessese. O kurum, o kuruluş tatbik safhasında mıydı? Bunu anlayacaksın. E şimdi Tarikat nedeni var? Tarikata girdin. Ne diyorlar sana? Ne diyor sana? Yüz kere estağfirullah de. Var mı hadislerde estağfirullah'ın fazileti? He? Ne diyor sana? Yüz kere la ilahe illallah de. Beş bin kere la ilahe illallah de. Var mı la ilahe illallah demenin fazileti? Ne diyor sana? Murakabe yap. Yani düşün Allah'ın seninle beraber olduğunu, yakınlığını, akrabiyet, maiyet. Var mı bunlar? Ve tefekkarun.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 İniş tariğiyle, yansıma yoluyla kavuşmak ve nailiyet var mı bu? olmaz mı işte sahabe-i kiram rızvanla alim ecmain Resulullah Efendimiz'e geliyorlardı Ya Resulullah seni öyle seviyoruz hiç unutmuyoruz o, uykumuzda, uyanıklığımızda hatta Hazreti Sıddık diyor abdest bozarken bile seni bir an gözümden silemediğim için kaza acetimi yapamayacak duruma geldim çarem nedir Ya Resulullah hiç unutamıyorum seni sevgi bu zaten samimiyet bu zaten, mahabet bu zaten onlar öyle seviyorlardı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 Oooo iş karıştı diyor, Nasreddin Hoca'nın kara kabukluya bakmak lazım, hikayesi gibi. He? Halbuki... <gülüyor> Mevlana buyuruyor... Estağfirullah... ...kûnû kavvâ mine bil kıskt... ...şûhedâ elillâh... ...velev alâ enfuşukum evil valideyn ve Adaletle kaim olun, hak ile şahit olun, doğru bildiğinizi doğru söyleyin... ...kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın aleyhine de olsa... En yakınınızın aleyhine de olsa. Ha şimdi adamın kızı yanlış yapıyor, kızını koruyayım derken damada yükleniyor. Mesela diyorum yani. Orada değil mi kızım bak burada yanlışsın. Adama hemen diyor ki, Uuu. her işte misalleri çoğaltabiliriz. Her işte, efendim değil mi? E, haramlardan sakınacak, yalan şahitlik yapmayacak demediğini demeyecek, efendim lafakta ve vesaire. Bütün haramlardan sakınacak. Vera şüphelerden de sakınmak. Eğer insan haram ittekimi harim Allah tekun veriye. Haramlardan sakın, müttaki bir insan olursun. Geçen de konuştuk bunu. Müttaki olabilmek için illa sabah kadar namaz akşama kadar olup şartı yok. Takvanın şartı nedir? Haramlardan sakınmak. Haramları bıraktığın zaman. ...veri' ve müttakî bir insan olursun... ...hüdelil Kur'an ...Kuran'da sana hidayet olur, rehber olur... ...elinden tutar, cennete sana yol gösterip kavuşturur... ...muttakî olursun... ...haramlardan sakındırsın... ...ama bizim millet ne sahip ediyor? Bizim millet fazla ömre yaparsa, fazla aç yaparsa, fazla tesbih çeker... ...he? O zaman daha takva görülüyor... ...ama öbür tarafta haram yaparsa... ...onu anlamıyor... ...takvanın şartı haramlardan sakınmak... ...bir insan haramlardan sakındı mı? ...vera sahibi olur... ...ama kıyamete yakın ne olacak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 Komşuya karayı çıkarıyor, bayramlaşmalar bilmem neler. Hoca gelmiş ama için televizyonu kapat, üstüne bilmem ne ört, çuvala geçir ya. Ne oluyor kardeşim? Böyle takvalık olmaz, böyle yapmacıklık olmaz. Televizyonu nereye koyacaklarını şaşırtılar. Şimdi seyyarı çıkmış zaten, istediği tarafa alıp getirir daha kolay. Takva, herkes takva olur. Televizyon. E böyle takvalık olur mu? He? E i̇şte o hoca görmesin, hacı görmesin. Bu adam efendim... Hassas adamdır. Onun için burada dikkatli olalım. O gelmeden evvel ona göre toparlayın. Aman evde resim mesim olmasın. Gazetede resim var der ki onları kaldır ya onları. Rezil edeceksin bizi. lan ne rezil edeceğim seni ya? Ne rezil edeceğim sen zaten orada? Başka zaman kastelleri doldurmuşsun, resimleri dolduruyorsun. Efendim hoca gelecek diye toparla toparla. Ne oluyor? Bunlar iş değil. Hiç onun için kıyametten evvel oluyor. Hakikaten öyle mi? Ah. Hangi bizim evine kainatın efendisi gelse buyur ya Resulullah diye açıp sokabiliriz. He? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah biraz dur da biraz düzelteyim. Seni bekleyecekti. Biraz dur da neyi düzeltiyorsun ya? Şu anda gelecek buyur diyebilecek gibi olmak değil mi? Takva bu, züh bu ama nerede? Lafta, rivayette. Yapmacık gösteriş birbirine karşı yani. Olmaz. Allah için olan hiç böyle olmaz. Allah bizi kendi rızası için takvaya muvaffak etsin. Amin. Onu sevdiğimiz için, onu saydığımız için, ondan korktuğumuz için. E, takva odur. Resulullah bu takva nerededir? Kalptedir. Ne demek? Kalpte Allah saygısı varsa, vücutta onun eseri, çıkar. Adam namaz kırıyor, orasını kaşıyor, burasını şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne buyurdu? Ema hâdâ levheşi'a kalbuhu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 Ya onun bize de biz de yalvarıyoruz. Allah bize de takva ilham etsin. Allah. Evet velhema hafucura ha ve nefsi mülheme ilham gelen nefis makamında nefsimulheme de kötüyü iyiden seçecek bir kabiliyet Allah ihsan eder. Ya siz takva üzere olursanız bildiğiniz haramlardan sakınırsanız Allah size bilmediğiniz şüpheli şeylerde de ne verir? Hakkı batıldan ayıran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 Hakkı bazıdan ayırır. Niye orada sormadı da orada karıştırıyor. Kırk tane telefondan eti soruyor. Ha. Onun için takva kalptedir. Kalpte o saygı varsa Allah ona eserlerini uzuvlara vurdurur. Tesirini kalk eder. Sebeplerini yaratır. Allah bize de o makamları ihsan etsin. O dostlara hürmetine onlara olan sevgimiz hürmetine inşallah Rabbim bizi de tamam erdirsin. Böylece kalalım inşallah. Ondan sonra da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 rajuhum wa ma kanu fama fəlima zaaet ma ve. يكاد البرق يخطف أبصارهم كل Vadı الله Alâzim. Amin. Sûbhan Rabbi Alâ Lilâlî Al Walâb Al Hamdûllâh Rabbi Al Alemîn. Salâtü Vâsîlâhu Nâsîlîn Muhsin Muhammedu Ualâli U Câhibi Yemûgin. Allah minnanna şelûk el Jannah. Ma La ilaha illallah wa ma Rabbena atina innaka kadir. ve ve rabbil Amin. Burada ismi yazılanların hepsinin ruhlarına buyurun. Eşhedü illallah ve Rabbim şu saatte hediyelerimizi ihsal eylesin. Ağr hastalara acil şifalar ihsan eylesin dertlere devalar, borçlara edalar nasip eylesin. Buradan dağılmadan mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Allahumme nas'aluke tamamen nabi sallallahu aleyhi ve hadi el cemaat El Fatiha.